189, numaralı konu, Mekke'nin fethi günü büyük küçük, kadın erkek bütün halkın şehadet getirip biat etmeleri, evet, Muhammed bin Esved bin Halef şöyle anlatıyor, babamdan şunları dinledim, babam Mekke'nin fethi günü halktan biat alan Hazreti Peygamber'i görmüştür, Hazreti Peygamber kan denilen tepenin, Siyeri Halebi'ye göre Safa Tepesi İ.sur 109, yanına oturmuş ve bakışlarını ona çevirmiş, etrafındaki halktan İslam üzerine biat alıyordu, bunun nasıl olduğuna gelir ince Hazreti Peygamber Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve rasulü olduğuna şahitlik etmek üzere biat alıyordu.